Matbuat Dünyası Hazırlayan ve sunan Mesut Varlık Merhaba ben Mesut Varlık, Matbuat Dünyası'na hoş geldiniz. Bu akşamki konuğum aslında bugünkü dünyamızın distopik yönünü e, gözler önüne serdiği e, son romanıyla Gülayşe Koçak konuğum e, Siyah Koku romanıyla Gülayşe Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, Siyah Koku'nun temelde ilk iki e, şeyi var aslında boyutu var. Biri e, günümüz dünyasının sadece Türkiye ile de e, sınırlamak zorunda olmaksızın e, günümüz dünyasının bir tür iz düşümü ile e, gelecekteki Ekolojik anlamda özellikle e, muhtemelen yaşayacağımız dünyanın bugün e, ne e, şey yapılması ne derler bugünle birlikte e, ortaya konması ve böylece e, aslında yaşadığımız günün ne kadar distopik bir gün olduğunu e, ortaya koymuş oluyorsunuz. E, i̇sterseniz romanın kendi hikayesinden önce başlayalım nasıl e, bu fikir e, aklınıza geldiği konu e, nasıl çıktı? Ee, esasında e, distopik bir roman yazmak büyük bir marifet sayılmaz sanırım. Çünkü e, tek yapmanız gereken şey <gülüyor> e, dünyaya biraz farklı belki bir üçüncü gözle bakmak. E, şeyler vardır e, belki bilirsiniz tuhaf şekilli resimler vardır. E, birazcık şaşılaştırarak Hı. gözünüzü baktığınızda şaşı bak evet. şaşırlardaki evet. gibi. O gözle baktığınız zaman dünyaya hafif gözünüzü şaşılaştırarak zaten... ...o dünya gözlerinizin önünde seriliyor. Çünkü çok farklı değil. Yani. Siyah kokuda yazdığım dünya... ...çok da ütopik... ...veyahut çok da distopik... ...değil. Bugünün sadece belki karikatürleştirilmiş... ...veyahut da... ...olası... ...gidişat... ...gözler önüne seren bir roman... ...diyebilirim. Yani bugün aslında... hani ...1984 romanı... ...zamanında şey değil, distopya olarak e, görülüyordu ama e, tam da o günlere geldik işte yani... hani evet. e, şairin dediği gibi yok başka bir cehennem yaşıyorsunuz işte <gülüyor> diyen bir e, roman aslında Siyah Koku. Evet, yani su savaşlarının çık çıkması ihtimali çok da olmayacak bir şey değil. E, veya def pü pü püskürtücülerle e, insanları uyutmak için e, antidepresanların havaya Hı -hı. saçılması... Ve işte posta kutularına antidepresanların atılması olmayacak bir şey değil aslında. Sonuçta bütün sistem, uysal vatandaşlar yaratmak üzerine kurulu olduğu için... ...sadece birazcık abartmak, birazcık romansılaştırmak galiba gerekiyor. Peki, romanın kendisine dair devam etmeden önce sizin yazma şeyiniz nasıldır? Yani... Çok disiplinli ve işte şu konuda şöyle karakterler olacak falan gibi mi yazarsınız yoksa e, tamamen gelişine mi bırakırsınız? E, hayır, <gülüyor> disiplinli yazmam. E, ben e, dağınık bir insanım. E, masamın üstü de dağınıktır, evim de dağınıktır, kafamın <gülüyor> içi de dağınıktır Sper. ve yazış şeklim de dağınık... E, bir, bir şey yazmaya başlamam için bir konuyu bir konunun beni dürtüklüyor olması lazım, bir problemimin olması Hı -hı. lazım e, veya birkaç problemimin olması lazım. Siyah Koku da öyle oldu, e, o yüzden birkaç katmanlı bir e, roman ortaya çıktı. Fakat bir kez e, o problemi belirlediğim zaman e, iş karakterleri bulmaya geliyor Hı -hı. E, ve işte bu problemi ...en e, net bir şekilde ortaya koyacak işte veya ne gibi karakterlerle daha ilginç hale gelebilir diye düşünmek gerekiyor. Ondan sonra işin yazma faslı var tabii. E, fakat ben biraz macera perest bir e, e, şekilde yola çıkıyorum galiba. E, böyle hiçbir zaman baştan işte bu roman şu, kaç bölümlük olacak veyahut e, e, böyle bir plan çıkartarak <gülüyor> e, yola çıkmadım. Aşağı yukarı haritanın sonunda nereye varacağım konusunda bir fikrim var ama o da her zaman değişebilir yani ana yoldan çok rahat yan yollara sapabilirim e, ve o yan yol e, tamamen şey olabilir yani romanın bütünüyle aksını değiştirebilir hmm. e, veya çıkmaz bir sokak olabilir e, ama o da sonuçta bir maceradır ve e, geri dönersiniz ana yoldan devam edersiniz veya bazen e, bir diyalog kurgularsınız ki e, bir anda e, işçirinden çıkar ve karakterler hiç sizin düşünmediğiniz ...şeyler söylemeye başlarlar. Hı -hı. Ve birazcık galiba... ...şey tanımak lazım. yani Aslında belki roman yazmanın diğer yazma... ...türlerinden en önemli farkı... ...ve yani edebi olmayan... ...daha doğrusu hı -hı, metinlerden hı -hı. diyeyim... ...en önemli farkı... ...birazcık hani... ...içine yerleştirdiğiniz kişilere... ...o serbestliği tanımanız lazım. Yani ipleri çok sıkı tutarsanız o zaman hani sizin kurgu sizin baştan planladığınız şekilde gider ama o da şey olmaz. Yani o kadar gerçekçi olmayabilir. Oysa siz karakterlerinize serbestliği tanıdığınız zaman onlar zaten kendi başlarının içerisinde bakıyorlar ve roman öylece devam ediyor. Çok da içinize sinmeyen bir şey olursa da işte ya bırak kalsın diyorsunuz <gülüyor> ya <yahut> da, <gülüyor> da biraz çekiştiriyorsunuz şeyleri <gülüyor> İpleri, İpleri tutarak <gülüyor> Evet ve çok düzenli de çalışamıyorum Yani hmm. tam gün çalıştığım bir işim olduğu için Yani mesela araya bir iki ay romanımı hiç elleyemediğim hmm. zamanlar oldu Baştan tabii okumak gerekiyor hatırlamak gerekiyor vesaire Böyle bir çalışma tarzım var <gülüyor> Ve e, zannediyorum romanı hem yazmadan önce el, e, elbette ve yazma sürecinde aslında e, bir de şey de var e, bir açık radyo etkisi de var <gülüyor> Roman içinde öyle bir şeylere açık radyo ya ve açık radyo dinleyicilerine bir selam da var, bir göz kırpma evet, da var aslında. Var var romanım siyah koku gelecek bir zamanda hı hı. meydana geliyor yani bugünün romanı değil işte belki bir. 50-60 sene sonrası olabilir veyahut işte neyse zamanını çok net belirlemedim ama e, titreşim radyo diye geçiyor. Evet. E, eski adı titreşim eski radyo Eski adı olan. titreşim radyo fakat yeni adı gizli radyo. Evet. <gülüyor> Umarım ki hiçbir zaman <gülüyor> bu gerçekleşmez. <gülüyor> açık radyonun da böyle bir şeyi var romanın içerisinde. Aslında açık, açık radyo romanın ismi ne kadar var? Öyle değil mi? Şeyin koku... Meselesi Vedat Ozan'la Evet Vedat Ozan'ın evet, Ozan olan... koku, koku programı Doğrusu yani koku meselesi Beni çok etkilemişti doğru Ve romanın içinde Epeyce kokulara yer verdim Yani Hı -hı. hakikaten kokunun ne kadar Önemli bir hayatımızı Etkileyen Birçok verdiğimiz Birçok kararda ee, biz farkında olsak da olmasak da önemli rol oynayan e, bir duyumuz olduğunu <gülüyor> o program sayesinde e, daha net görerek e, şey epeyce kokulardan istifade ettim romanımda. Evet, özellikle romanın ilk e, bölümü e, şeyin ana karakter e, olan Mine'nin e, çocukluk e, dönemine evdeki e, dedesi ve e, anneannesiyle yaşadığı döneme ve orada o onu hatırlamasını sağlayan o kokular, evet. dedesinin e, piposu, e, tütün kokusu, e, evet. anneannesinin nesinin göğüsü, pudralar <gülüyor> vesaire. Evet, evet. Yani ilk e, dediğiniz gibi ilk kokular, e, romanın başlangıcındaki yani Mine'nin çocukluğunu hmm. anlattığım e, kısımlarda huzur verici ve e, sıcaklık duygusu uyandıran Mine'nin her zaman e, bütün e, roman boyunca hep özlemle anacağı Hı -hı. E, çocukluk günlerinin kokuları. Fakat giderek o kokular kararıyor. E, aslında ilk karanlık koku şeyde ortaya çıkıyor. Mine annanesiyle büyük babasını e, yatak odasında e, tuhaf bir durumda yakalıyor. Hı -hı. Anlamlandıramadığı. E, ancak romanın en sonunda anlamını kavrayacağı. <gülüyor> e, ve giderek o, o kokular e, şeye dönüşüyor. Yani hakikaten işte püskürtü yani şey devletiyle işte fıskiyelerle salınan sakinleştirici ilaçlar işte dosilin adlı ilaç yani işte uysal vatandaş yaratmaya yönelik kimyasallarla hakikaten karanlık bir hal alıyor ve Orada hakikaten işte oradaki toplumun genel kokuşmuşluğu hı hı. işte ne bileyim devlet o kadar a, aciz hale gelmiş ki işte a, müzelerdeki tarihi eserler artık a, yabancı ülkelere satılmaya başlanmış işte a, organ. organlar evet kendi vatandaşların organları artık a, herkes organ bağışlamak zorunda kalmış. Ee, ve bir anlamda işte e, askerlik meselesiyle bir paralellik evet. e, kurdum. Çünkü e, sonuçta hepsi e, kan kaybı demektir. E, ve işte ilginç bir şekilde vatan millet uğruna işte e, yani adam öldürmek kötü bir şey diyebiliriz evet. ama evet. yani işte vatan millet uğruna... O, yani söz konusu e, vatansa, vatansa her şey her teferrat şey, haline evet. geliveriyor birden. O zaman organ bağışlamak da öyle oluyor. İşte e, tarihi eserleri satmak da öyle oluyor. E, organ mafyası kavramı ortadan evet. kalkıyor veya tarihi eser kaçakçılığı diye bir şey kalmıyor. Hepsi legal hale geliyor. Evet yani şeyde romanda örneğin bir e, Bizistan e, var. Bizistan'da e, yaşanıyor. Ee, ...yanlış mı Bizim din miydi, biz din miydi? Ee, bizim dindi bizim... galiba. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, bizim din adında bir e, din var ama Mine örneğin e, bizim dinden değil... Evet. Ee, ...sonradan anlaşılıyor ki bir e, ötekilerden biri evet. e, imiş vesaire. Hani e, şeyde tabii e, şimdi dinleyicileri de henüz e, okumamış yahut okumayı bitirmemiş olanlara da... Çok fazla e, şey yapmayalım, evet. e, tadını kaçırmayalım ama e, şey söz konusu yani e, bugünün ciddi bir e, evet iz düşümü var e, ama hani yarın yaşanacak bir dünyanın aslında e, çok net e, ipuçlarını bugün de görüyor olduğumuz yani evet fütüristik bir tarafı var bu romanın e, ama. O gelecek, o fütür çok da uzak bir gelecek değil aslında. Evet, evet, evet. Örneğin birçok şeyin hapı var bugün. Evet. İşte romanda da su kaynakları tükenmiş, işte su savaşları başlamış. Ve örneğin çay yerine çay hapları ...ortaya çıkıyor. Evet. Mesela şeyi... ...geçenlerde bir sakız attım ağzıma... ...işte içinde şey vardı... ...küçük ısırdıkça küçük... ...çilek şeyleri... Ha, ha, ha. ...yani sıvı gibi çiçek, çilek şeyleri... Pı evet. ...pıtır pıtır ağzıma evet. geliyordu. İşte buna benzer şekilde çay hapları... ...insanlar birbirlerine ikram ediyor... ...hale geliyorlar romanda... ...veyahut da işte... ...susuzluğu giderici mamalar... ...çocuklara veriliyor. Bu yüzden zaten... Yaşlı insanlar kırışıksız bir cilde sahip. Çünkü onlar su tüketmiş, suyla yaşamış, suyla hı hı. büyümüş insanlar. Buna karşılık küçük çocukların ciltleri hep kırışık kırışık romanda. Böyle bir dünya. <gülüyor> ee, ve şey programdan önce yaptığımız sohbette şey yapmıştık. Bahsetmiştik aslında bu ilk bölümde Mine çocukluğundaki... Evi baştan sona kokularla hatırlıyor ama sonraki yaşamında e, bir ev e, yahut bir mekan vesaire e, bu kadar e, sıcak kokularla hatırlanamıyor bir türlü. E, ve onun üzerine e, aramızda şey demiştik yani bugün artık evlerimizin kokusu yok. Hani anneannemizin yahut e, yaşlı bir komşumuzun e, evinin yani o, o komşumuzu yahut o kişiyi hatırladığımızda o koku e, verir burnumuza. Ee, ama bugün artık ne bizim e, evlerimizin bir kokusu var ne şey e, kalmadı artık. Evet çok doğru. Ee, mesela e, benim çocukluğumda yaşlı insanların evine gittiğiniz zaman genelde böyle bir e, naftalinle evet. e, kolonya kokusu karışımı o evlere hakim olurdu. Veyahut da işte sizinle de konuştuğumuz gibi... E, Eşyalar koltuklar işte yıllar yılların kokusunu taşırlar işte toz kokusu vardır ahşap kokusu, ahşap kokusu vardır. vardır aynen oysa şimdi işte üç yılda bir eşyalar değişiyor boya badana yapılıyor zaten plastiğin nasıl bir kokusu evet, olabilir evet. ki olsa olsa yeni mobilya kokusu olabilir ki. Evet. E, o da çok e, şahsiyetli bir koku sayılmaz. <gülüyor> Zaten Ama böyle. Siz çok e, doğru bir şey söylediniz. Yani hakikaten e, her evim kendine has bir kokusu Hı -hı. vardı. Yani e, benim artık kalmadı. Evet, yani hakikaten kalmadı, kalmadı ve çok, çok doğru. E, do, dolayısıyla hani e, şimdi çeyin e, Veracozanın programlarından e, gayet iyi biliyoruz ki aslında hatırlama dediğimiz şey. ...büyük oranda kokuya bağlı bir şeydir. Evet. Ve dolayısıyla e, o hani bizim hafızasızlığımızı da bir anlamda geliştiriyor. Çünkü e, zihin e, geçmişten bir anıyı e, çocukluğumuzdaki işte o anneannemizin, dedemizin neyse evini çağırmaktaki gücüyle artık hatırlayamıyoruz. Çok doğru. Çok Belli doğru. bir takım travmatik olaylar vesaireler olduğunda ancak e, net bir şekilde çağırabiliyoruz ama artık gelmiyor. Evet gelmiyor doğru. Ee, özellikle de yani şeye siyah kokuya bağlayacak olursak da yani o e, şey e, sakinleştiricilerin zaten etkisiyle zaten bir anlamda burun e, hadım edilmiş oluyor öyle i̇şte, diyeyim. İşte aynen öyle. Ee, ve o zaman zaten e, uysal oluyorsunuz ve hiçbir şeyden etkilenmez hale geliyorsunuz herhalde. Evet ki mesela... Ee, e Romanda işte Dozel'in şey yapan fıskiyeler vesaireler var ama bugün de örneğin bunların belki de yerini tutan bir takım billboardlar var. İşte hani Ankara örneğinde gördüğümüz gibi olur olmadık her tarafta fıskiyelerle huzurlu tatlı güzel bir şehirde yaşıyor olduğumuz <gülüyor> şeyini yaratma dertleri var. Aslında hakikaten başta da söylediğiniz gibi hani bugüne... E, ...hafif bir e, şaşı bakarak yahut e, Jiji'nin dediği gibi yamuk bakarak e, bak, yani bakmaya çalıştığımızda... ...bugün bir distopyanın içinde yaşadığımızı görüyoruz. Evet. Ve e, siyah kuku bunun fotoğrafını çekiyor aslında. Evet, evet. Bütün mesele galiba görmek isteyip istemediğinize bağlı. Evet. <gülüyor> evet, deyip kapatırmışız biz programı. <gülüyor> Hem fikir kaldık ve bittik onu. <gülüyor> Şeyde e, kitabın aslında bir e, şeyi daha var yani e, sadece bu kadar e, işte e, siyasal yahut e, günümüz dünyasının e, distopik tarafını vermenin haricinde çok net bir şekilde insan ilişkilerini de e, veriyor ve Mine ve Tuncay e, gibi iki taban tabana zıt denebilecek karakter üzerinden isterseniz Mine ve Tuncay'dan asıl e, bahsedelim ana karakterlerden. Mine ile Tuncay bir otobüs yolculuğunda tanışıyorlar hı hı. Ee, ve bu biraz işte <gülüyor> deminden beri diyeyim <gülüyor> şeyini çizdiğimiz portresini çizdiğimiz e, tuhaf ve korkutucu dünyada e, bu iki insan birbirini buluyor ve ikisinin de farklı çocukluklarından dolayı yani işte Mine e, çok Duyarlı bir anne baba tarafından hı. yetiştirilmiş, işte hep su içmeye çok özen gösterilmiş ailede. Hep terasta yetiştirilmiş, sebzelerle büyütülmüş hı hı. vesaire. Açık radyo dinleyicisi bir dedesi vardı çünkü. <gülüyor> evet, aynen öyle. Titreşim radyo rica ediyorum. Titreşim ederim. radyo, evet pardon. Eski adıyla titreşim radyo. <gülüyor> Dolayısıyla bunlar çok yabancılık duydukları ikisini de ayrı ayrı bu dünyada karşılaştıklarında... Bir anda e, birbirlerine yapışıyorlar tabii ki. Ve böyle bir dostluk e, ortaya çıkıyor. Fakat e, çok e, bıçak sırtı ve problemli, e, yani zor bir dostluk. Çünkü e, Mine çok küçük yaşta işte annesini babasını kaybetmiş, e, hiç çocuk sahibi olmamış ve böyle annelik yapma arzularıyla dolu e, bir aile ihtiyacı duyuyor. Oysa Tuncay böyle çok müteahkim bir anneyle yetişmiş. Annesinden bucak bucak kaçan böyle bitip. Orada annelerle ilgili de Tuncay'ın çok evet. önemli bir sözü var örneğin. Evet, evet Tuncay şey diyor annelik en eski en sinsi ruh hastalığıdır diyor. <gülüyor> <gülüyor> ve minek kulaklarını inanamıyor çünkü yani onun için anne o kadar ulvi ve şey evet. yüce bir şey ki. ...bir kavram ki... <gülüyor> ...bir anne olarak... ...bunu yazmış olmanız da hakikaten... ...ayrıca önemli aslında... Ama ...bu benim fikrim değil vallahi Tunca öyle dedi... <gülüyor> <gülüyor> ...evet... ...yani o herhalde her tür... ...sevgi... ...potansiyel bir ruh hastalığı olma... ...daha doğrusu bir ruh hastalığına... ...dönüşme potansiyelini... ...içinde taşıyabilir diye düşünüyorum yani yazdıkça insan ilginç bir şekilde yazmak galiba birazcık da kendinizi tanımanıza yol açıyor birazcık değil mi bayağı öyle evet evet yani öyle bir yani hakikaten keşfediyorsunuz anlamlandırmaya çalışıyorsunuz ve karakterler size bazı şeyleri gösteriyorlar siz yazdıkça Tıpkı romanda Mine'nin kendi kendine yaptığı gibi aslında. Aynen, aynen. Romandaki Mine çünkü bir tür Güzin abla, hı hı. Zeyda Teyze diye bir sütunu var. Ve zaman zaman kendi kendine hem mektupları, yani işte bunalımlar, dertler mektubunu hem kendi yazıyor, hem kendi yanıtlıyor. Ve giderek kendi bunalımlarını yazıp kendine çare aramaya girişiyor. ...ve... E, ...çok mu anlatıyorum romanı bilmiyorum ama... Yok, yani... <gülüyor> <gülüyor> ...ama şey... Evet. E, ...yani yazmanın sonuç itibariyle... ...böyle bir... E, ...insanın... ...hani iç yolculuğu falan... E, ...gibi e, şey... ...klişeleşmiş e, şeyler vardır elbette ki... E, ...laflar vardır ama... E, ...romanda aslında o... E, ...iki katlı yaşanmış oluyor... ...bir Gülayşe Koçak... E, yazarken e, Kendini Kendi kazısını e, yapıyor Ve yazdığı karakter de kendi kazısını Yapıyor Evet çok Ve, doğru e, Tuncay'la da, doğru. E, Tuncay da e, Tanımadan Tuncay bilmeden Bir mektuplaşmalar vesaireler Evet e, Oluyor Evet Tuncay çünkü Zeyda teyziye bir mektup yazıyor Hı -hı. Zeyda teyzenin mine olduğunu bilmeksizin Derken aralarında Böyle farklı katmanda bir Iı, ...yazışmalar yolu yoluyla... Ile ...bir iletişim başlıyor. Esasında Mine, ıı, yani şöyle söyleyeyim... ...yazarlık... Iı, ...bir anlamda hakikaten insana... ...bir üçüncü göz kazandırıyor. Hı -hı. Yani farklı... ...hayatı farklı yaşamaya başlıyorsunuz. Çünkü ıı, bir taraftan... ...hayatınızı yaşıyorsunuz, bir taraftan... ...yaşadığınız her şey... Iı, ...malzeme aynı zamanda. Evet. Ve malzeme gözüyle bakmaya... ...başladığınız zaman... Iı, ...ve bir mesafeden bakabildiğiniz zaman olayların hem içindesiniz... ...ama bir taraftan dıştan yani sanki dışındaymış gibi evet. bakarak bir taraftan kayda geçiriyorsunuz onları. işte kelimele bunu kelimelerle mesela ne bileyim çok sıkıntılı, çok acı dolu hatta bir anınızda... ...işte ben bunu kelimelere nasıl dökebilirim? Hı -hı. Veyahut bu aynı zamanda bir roman için malzeme olabilir... ...gözüyle bakıyorsunuz ve kafanızda onu romansılaştırıyorsunuz, bir kurgunun içine oturtmaya çalışıyorsunuz. Dolayısıyla aynı zamanda hakikaten terapötik etkisi burada da ortaya çıkıyor. Evet. Yani ayrıntılara odaklanıyorsunuz, şu an ne yaşıyorum, şu an ne hissediyorum'a zoomluyorsunuz... Ve, ve böylece anlamda, o hayatla, pardon lafınızı kestim. Yok yok bu anlamda bir zenginleşme sağlıyor hmm. sadece onu diyecektim. Ve böylece o hayatla kazandığınız mesafe sayesinde aslında e, hani derya içre olup da farkında olmadığımız e, bir takım işte vatan millet e, diskurları sayesinde e, organ bağışları gibi durumların olması gibi şeydi bunları görmeye başlıyorsunuz e, ve evet, gösterebiliyorsunuz. Evet çok doğru çok doğru. Hem bunları görüyorsunuz hem kendiniz bütün bu hengamenin içinde nasıl bir konumdasınız, neredesiniz onu görüyorsunuz, kendinizi de keşfediyorsunuz. Bu da zaten edebiyatın en büyük gücü aslında. Evet doğru, doğru. Kendi içinizi kazıyorsunuz çok doğru, evet. evet. Ee, peki son olarak, son bir dakikaya girdik. Ee, şey var mı? Ee, ...şu anda e, tezgahta bir şeyler var... Geç yeni <gülüyor> daha romanı çıkmış bir yazara... ...tabii ki bu sorulmaz ama... E, yani e, tezgahtarken... Yani, siyah Koku bir... Topaç romanınızın... ...bir önceki romanınızın aslında... E, ...yani Topaç'ta Siyah kokuyunun şeyleri var... E, ...ne derler... ...ipuçları var aslında... evet, evet. E, ...ama hani bundan sonraki... E, ...roman bambaşka mı olacak acaba... Emin değilim. <gülüyor> yani bilgisayarak aktarılmış bir şey yok. Sadece kağıt parçacıkları üzerine hı hı. tuttuğum bazı notlar ve kafada şekilen, şekillenen bir şeyler var. <gülüyor> Peki o zaman merakla bekle, bekliyor olacağız bizler de okul teşekkür olarak. Teşekkür ederim. E, Güler Şakoçak, e, Siyah Koku romanınız hayırlı olsun daha çok taze yeni. E, katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Çok, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim bu akşam bu kadar. Gülayşe Koçak ile Siyah Koku romanı üzerine küçük bir sohbet gerçekleştirdik. Programımızla ilgili eleştirilerinizi yahut görüşlerinizi iletmek için matbuatdunyası.gmail.com e-mail adresimizi de hatırlatmış olayım. Önümüzdeki hafta başka bir konu ve konukla yeniden görüşmek üzere. İyi akşamlar.